Kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. Günü gelince, Sura ilk üfleme yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme herkesin mezarından kaldıracak. O gün kalpler güp güp atacak, gözler yere eğilecek. İnkarcılar alay ederek şöyle derler: Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Fakat olay zor değil, bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanı verirler. Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva vadisinde şöyle seslenmişti. Firavuna git. Zira o cazdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin?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 Hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık. Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman, işte o gün kişi, kardeşinden, annesinden ve babasından işinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. Yüzler vardır o gün. Pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup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 22 ayettir. Bürüc, burçlar anlamına gelir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla süslü göğe, geleceği vaad kıyamet gününe, şâhid ile meşhuda kasem ederim ki, tıpkı kahrolası, assâb-ı uhdudun, o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların mel'un oldukları gibi,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 Dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında Elbet sen de bilgi sahibi oldun yüzler vardır o gün yere eğilmiştir zelildir, yorgundur, bitkin mi bitkindir Kızgın ateşe girerler, susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir.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 Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak, o ateşe odun taşıyacak. İhlas Sûresi Mekke'de nâzil olmuş olup, dört ayettir. De ki, O, Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah, Samet'tir. Ne doğurdu, ne de doğruldu, ne de herhangi bir şey, O'na denk oldu. Felak Sûresi Mekke'de nâzil olmuş olup, beş ayettir.